72, numaralı konu, Amr bin el Müslüman olması için kendi oğlu ile Muaz bin Cebel'in gayret göstermeleri, evet, Ensar Hazreti Peygamber'e biat ettikten sonra Medine'ye döndüler, bundan sonra İslam, Medine'de yayıldı, ama yine de Medine'de birçok müşrik bulunuyordu, bunlardan birisi de Amr bin Cemuh'tu, oğlu Muaz'da Akabe'de bulunmuş ve orada Hazreti Peygamber'e biat etmişti, Amr bin Cemu, Beni Seleme kabilesinin ileri gelenlerinden biriydi, kendisine odundan bir